35. Numaralı konu, Amr bin mürenin Rasulullah'ın peygamberliği hakkında bir rüya görmesi, Evet, Amr bin Mürre'e Cüheyni şöyle anlatıyor, Kavmimle beraber cahiliye döneminde hacca gittim, Mekke'de bulunduğum sırada rüyamda Kabe'den bir nur çıktığını gördüm, ben o nurun aydınlığında Medine'nin dağı ile Cüheyni'nin Eşar isimli dağını gördüm, bir de baktım ki o nurun içinden şöyle bir ses yükseliyor, karanlıklar tamamen dağıldı, ışık göründü, Peygamberlerin sonuncusu geldi, bu nur ikinci kez parladı, bu defa hirenin kasırlarını, medayinin beyaz saraylarını gördüm, nurun içinden bir ses işittim, şöyle diyordu, İslam çıktı, putlar kırıldı, akrabalar gözetilmeye başlandı, korku içinde uyandım ve kavmime Allah'a yemin ederim ki şu Kureyş kabilesi içerisinde bir hadise meydana gelecektir dedim ve gördüğüm rüyayı onlara anlattım.